Hozu billah ne şeytan ıradi bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Son cümlede kaldık değil mi? En son paragraf. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O istihhabu müstahap oluyor. Leke senin için enteknuta kunut yapman ba'de ruku'i ruku'dan sonra fi vitri vitrde bi en tadu vallaha subhanahu allaha ze ve celle dua etmen fe terfa'u yedayka ellerini kaldırırsın ve taqulu ve dersin Allahumme hadini fima hedeyt ila ila akhir duha il varidi sünnette varid olmuş olan duanın sonuna kadar ve yapmış olduğun vitrde bunu okumuş olursun kunutta bunu okumuş olursun şimdi eee kunut meselesi vitirde sünnetle sabit olan bir şey. Yani hem peygamber aleyhissalatu vesselam kendi konutunda vitir yapmış. Hem de sahabesine nasıl vitir yapmaları gerektiğini, nasıl kunut yapmaları gerektiğini peygamber aleyhissalatu vesselam öğretmiş. Şimdi kunuttaki vitire geçmeden önce eee estaforla, vitirdeki kunuta geçmeden önce söyle söylemek Söylememiz gereken şey şu, normalden namazlarda sadece vitir namazında değil, birçok namazda kunut yapılabilir. Ee, kitapta yeri gelmişken, kunut meselesini bunlara da aynı zamanda değinelim. Artık bir kere hepsine değinmiş olalım. Bunların birincisi, kunutun kendisinde meşru olmuş olduğu yerlerden birincisi, Müslümanların başına bir bela, Müslümanların başına bir musibet geldiği zaman. Buna kunutun nevazil diyoruz. Tamam mı? Kunutun nevazil diyoruz. Nevazillerin kunutu diyoruz. Nevazillerin kunutu. Bu nedir? Bu şu demektir. Müslümanların başına bir bela veya Müslümanların başına bir musibet geldiği zaman Müslümanlar Allah Azze o beladan kendilerini kurtarması için herhangi bir namazda, farz namazlarda Allah Azze ve Celle'ye dua etmelerdir. Zaten kunut kelimesinin birçok manası var. Bunlardan bir tanesi boyun eğmek, bunlardan bir tanesi sukut etmek, bunlardan bir tanesi ayakta durmak, bunlardan bir tanesi dua etmek, bunlardan bir tanesi zelil olmak. Mesela, kunutun birçok manası var. Bizim kastetmiş olduğumuz yani şu anda kendisi hakkında konuşmuş olduğumuz kunut nedir? Bizim konuşmuş olduğumuz kunut şudur, Müslümanların herhangi meşru olan bir namazda Allah'ya dua etmesidir. ya Sünnette varit olan dualarla veya da kendisinin özel o duruma has olan bir duayla Allah zevcelleye dua etmesidir. Tamam? Tekrar söylüyorum. Kunut'un lugatta birçok manası var. Bizim burada kastetmiş olduğumuz şu anda kunut şeriatın meşru kılmış olduğu yerlerde Allah zevcelleye dua etmektir. Tamam? Şimdi bunları tek tek anlatacağız. Şeriat nerelerde Müslümana kunut yapmayı yani dua etmeyi meşru kılmış. Bunlardan birisi dedik ne Nevazil, kunutun nevazil. Kunutun nevazil nedir dedik? Kunutun nevazil, Müslümanların başına bir bela veyahut da bir musibet geldiği zaman Müslümanların o bela ve musibetten dolayı Allah'a ne yapmalarıdır? Dua etmeleridir. Tamam Bunun delili nedir? Bunun delili şudur. Hepimiz bir iman olayını biliyoruz öyle değil mi? <gülüyor> Bir kavim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip Ey Allah'ın Resulü diyor, bize İmam Bukhari ve Müslüm rivayet ediyor bize dinimizi öğretebilecek olan sahabelerinden gönder. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Medine'nin en seçkin karilerinden yani kari o dönemde sadece Kuran okuyanlar için söylenen bir kelime değil, kari ve kurra demek ilim talebesi olan, ilim ehli olanlardan yetmiş kişiyi topluyor ve bu yetmiş kişiyi büyük olan bir kavme ilim öğretmesi için yola çıkarıyor. Tabii bu sahabe henüz o kavme ulaşmadan önce bu kavim bu sahabeleri şeyde ediyor. Bu sahabelere saldırıyorlar. Bu sahabeleri şeyde ediyorlar. O sahabeler de şeyde olunca da Resulullah vesselam diyor ki sizin o kardeşleriniz bana şu şekilde haber yolladı. Dediler ki ey Allah'ım Resulüne bizden haber ver ve de ki biz Allah'la karşılaştık. Biz Allah'tan razı olduk. Allah da bizden razı oldu diye Resulüne haber ver. Bu haber Resulullah Vesselam'a gelince sahabe diyor ki biz Resulullah bu olaya üzüldüğü kadar hiçbir olaya üzülmedik. Yani bir kavim İslam öğrenmek <gülüyor> için talepte bulunmuş. Sonra akabinde hainlik etmiş ve Resulullah'ın gözdesi olan kendi yetiştirmiş olduğu öğrencilerinden yetmiş tanesini de şehit etmişler. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam diyor ki ruku'dan sonra bir ay boyunca kunut yaptı ve o kavme ve dua etti. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? bu Olayına kabine. Rukudan sonra sahabesini de arkasındayken ellerini kaldırıyor. Sesli bir şekilde dua ediyor. Sahabe de arkasından amin diyorlar. Ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu şekilde ne yapıyor? Bu şekilde o kavme, yani sahabeyi şehit eden kavme Resulullah Aleyhissalatu vesselam beddua ediyor. Tamam? Buradan bize delil olarak ne çıkar? Buradan bize delil olarak şu çıkar. Müslümanların başına herhangi bir kötü olay, nazile demiş olduğumuz bela veya musibet geldiği zaman Müslümanlar namazlarında ne yapabilirler? Müslümanlar namazlarında ister tek başlarına farz namazlarında, isterse cemaatle beraber son rekatta ellerini kaldırıp Allah'a ne yapabilirler dua edebilirler. Tamam bu anda yapılan duanın özel bir lafzı var mıdır? Özel bir lafzı yoktur. Yani durum neyi gerektiriyorsa ona göre ne yapılabilir? Duruma göre bir dua yapılabilir. Bu birincisi. İkincisi ise maslahat için yapılan kunut. İkinci kunut ise maslahat için yapılan kunut. Sahabe diyor ki Peygamberimiz اِذَا اَرَادَ اَنْ يَدْعُوَ عَلَىٰ اَحَدٍ اَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُعِ Peygamberimiz bir Müslümana dua etmek istediği zaman veya bir insana beddua etmek istediği zaman rükudan sonra ne yapardı? rükudan sonra kunut yapardı. Tamam? Bunun örnekleri var mı? Bunun örnekleri var. Ne gibi? Mesela Peygamber vesselâm, Mekke'de var olan Mustaz'at Müslümanlar için isim isim dua ederdi kunutta. Elini kaldırdı. Allahümmeci velide ibni velid ila İbn ahirehi. Ey Allahümme velidi ibni velidi İşte ''Ey Allah'ım Sehli, Ey Allah'ım Hişam ibni Ebi Rabi'i, Ey Allah'ım falanı ve falanı kurtar.'' Diye Peygamber aleyhissalatü vesselam dua eder. Hakezen mudar kafirlerine ve Mekke'den bazı kafirlerin ismini zikrederek Suheyl ibni Amr gibi başka kafirlerin ismini zikrederek ''Ey Allah'ım sen bunlara lanet et.'' diye Peygamber aleyhissalatü vesselam dua ederdi. Kurutunda. O zaman bir Müslüman, başka bir Müslüman kardeşine, mesela esir olan bir kardeşine, kafirlerin elinde bulunan bir kardeşine, cihat eden bir kardeşine, zor durumda olan bir kardeşine dua etmek istediği zaman veyahut da e, bir kafire dua etmek istediği zaman ister kendine yapılan bir zulümden dolayı, istersen genel müslümanlara yapılan bir zulümden dolayı. E müslüman kunut yapmak isterse ne yapabilir? Farz namazlarında son rekatta müslüman kunut yapabilir. Peki bu kunutun yeri neresidir? Yani bu kunut, bu Müslümanların başına bir bela ve musibet geldiğinde veyahut da özel bir maslahattan dolayı Müslümanlar kunut yapmak istedikleri zaman 1- Hangi namazlarda bunu yapabilirler? Mesela Sünenlerde İbni Abbas Peygamber 5 vakit namazda kunut yaptığını söylüyor. Ebu Ureyre Peygamber sabah akşam yatsı namazında kunut yaptığını söylüyor. Hz Enes Resulullah'ın sabah ve akşam namazlarının son rekatında kunut yaptığını söylüyor. O zaman Dilerse bütün namazlarda yapabilir, dilerse bazı namazlarda yapabilir. Sünnette en tehkitli olan da özellikle bazı namazlarda yapacaksa hangi namazlardır? Sabah ve akşam namazlardır. Yani sabahın bir tarafı, akşamın bir tarafında kunut yapmaktır. Dilerse bunu cemaatle yapabilir, öyle mi? Dilerse bunu tek başına da yapabilir. Eğer cemaatle yaparsa ellerini kaldırıp duasını cehreder, Cemaat de arkadan onun duasına ne yaparlar? Cemaat arkadan onun duasına amin derler. Peki bu kunutun özel bir duası var mıdır? Özel bir duası dediğimiz gibi yoktur. Resulullah aleyhissalatu vesselam durumun yerine göre dua lafızlarıyla dua ederdi. Peki bu kunut rükudan önce midir yoksa rükudan sonra mıdır? Yani kunut iki şekildir değil mi? Sünnette iki tane kunut varit olmuştur. Bir tanesi Ruku yaptıktan sonra rukudan kalkmak ve rukudan kalktıktan sonra elleri kaldırmak. Bir tanesi ise elleri hiç çözmeden henüz rukuya gitmeden önce kıyamdayken kıraatı bitirdikten sonra konut yapmak. Bu ikisi de sünnete varit olmuştur. Öyle mi? Bu ikisi de sünnette varit olmuştur. Mesela dedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam ri'il zekvan O seyyah kabilelerine lanet ettiği zaman, yani o sahabeleri şehit edenlere ne zaman yaptı kunutunu? Rukudan sonra yaptı. Öyle mi? Hz. Enes'e soruldu. Denildi ki ey Enes, sen kunutun Peygamber'in rukudan sonra yaptığını söylüyor musun Enes dedi ki ancak Resulullah bir ay boyunca rukudan sonra kunut yaptı. Yani bu ne demek? Diğer kunutunu Ruku'dan önce yaptı, öyle mi? Zaten sünnlerdeki bir rivayete bu ikinci söylemiş olduğum İmam Bukhari ve Müslüm'deydi. Sünnlerde sordukları zaman اِنْدَ فِرَاغِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ Yani Peygamberimiz kıraatını bitirdikten sonra henüz kıyamdayken Ruku'ya gitmeden önce ne yapardı? Ruku'ya gitmeden önce konut yapardı. Bazı sahabeler mesela i̇bn Abbas ve i̇bn Ömer Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Ruku'ya gitmeden önce ayaktayken konut yaptığını söylemişler. Tamam? Fecr namazında, sabah namazında ayaktayken ee, rukudan önce konut yaptığını söylemişler. Ebu Hureyre ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rukudan sonra konut yaptığını söylemiş. Tamam? O zaman bizim elimizde şimdi ne olmuş oldu? Rivayetler topluluğu olmuş oldu. Ve bu rivayetler topluluğunun bazısında Peygamber Peygamber'in rukudan önce kunut yaptığı, bazısında ise rukudan sonra kunut yaptığı varit oldu. Tamam? İbn-i Ömer'den, i̇bn Abbas'tan, Ebu Hureyre'den, İbn-i Ömer'den, Hazreti Enes'ten vs. Şimdi zahiren bunlar birbirinden muarriz görüldüğü için, bazı âlimler bunları birbirinden muarriz görmemiş. El-emru fîhi si'atun demiş. Bu işte genişlik vardır. Dileyen rukudan önce yapabilir, Dileyen rukudan sonra yapabilir demişler. Bazı alimler de hadislerin arasını cem etmeye çalışmışlar. Demişler ki peygamberimiz bir kavme beddua etmek istediğinde özellikle de cemaatle dua yapmak istediğinde rukudan sonra cehri bir şekilde yapardı. Ama özel olarak yapmış olduğu yerlerde ise yani kendisi kendi kendine dua edeceği yerlerde ise ne yapardı? Rukudan önce yapardı. Yani rükûye gitmeden önce elleri henüz bağlıyken Peygamber ne yapardı? E, dua, şey yapardı, kunut yapardı diye. Şimdi bu mesela Hafız İbni Hacer, Enes'ten yapılan rivayetler, birbirine zıt iki tane rivayet söyledi ki Bu rivayetlerin arasını nasıl cem etmiş? Demiş ki normal bedduada veya nazilede asıl olan rükûdan sonradır ama kunutta vesaire asıl olan nedir? Enes'ten rivayet olan, asıl olan rükûdan önce olmasıdır. Lakin hemen akabinde nedir? Bu hilafın muteber bir hilaf olduğunu beyan etmiş. Yani o zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki iki türlü de, mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bir tane alim şöyle bir şey demiş, hani Hz. Enes'e soruyorlar, diyorlar ki sen kunutun rükudan sonra olduğunu söylemişsin. Hz. Enes ne diyor? Hayır diyor, yalan söylemişler. Tabi buradaki yalan söylemişlerden kasıt ne? Hata yapmışlar, öyle değil mi? Arap lügatında kezebe kelimesi hem yalan söylemeye hem de hata yapma üzerine kullanılan bir kelime. Kim bunu söylediyse, benden naklettiyse hata yapmış. Çünkü ben ancak peygamberin bir ay boyunca rükudan sonra kunut yaptığını söyledim. Yani bu ne demek? Hani bunun dışında kalanları rükudan önce yapmış. Bazı alimler bunu şu şekilde mesela yorumlamışlar. Biraz önce söylediğimiz gibi. Demişler Enes'in rükudan sonra ispat etmiş olduğu kunut nedir? Nazilelerde ve peygamberin faz namazlarda yaptığı kunuttur. Rukudan önce ispat etmiş olduğu konut ise nedir? Vitir namazında yapmış olduğu konutur Vitir namazının son rekatında henüz rukuya gitmeden önce yapmış olduğu konutur Tamam Bu nedir? Bu bir cemadır. Rivayetlerin arasında cem etmektir. Bazı alimler demişler, iyi siz bunu söylüyorsunuz ama İbni Abbasla İbni Ömer Peygamber aleyhissalatü vesselamın sabah namazında rukudan önce konut yaptığını söylemişler. Yani vitrin dışında da Peygamber aleyhissalatü vesselamın Rukudan önce kunut yaptığını söylemişler. Onun için, yani şu şuraya kastır, bu buraya kastır demek yerine en sedit olan yol, bu işte genişlik vardır. Dileyen dilediği yerde, dilediği şekilde ne yapabilir? Dilediği şekilde kunut yapabilir. Ha sadece biz ne diyebiliriz demişler? Şunu diyebiliriz, sünnete en uygun ve peygamberden en çok naklo olunan hangisidir? Kunutta rukudan önce, diğer e, vitirde rukudan önce, Diğer kunutlarda ise rukudan sonra yaptıdır. Burası anlaşıldı öyle değil mi? Anlamayan veya benim anlatamadığım bir nokta var mı? Yok. Şimdi, diyelim ki adam rukudan önce kunut yaptı. Rukudan sonraki kunutta sünnete el kaldırmanın sabit olduğunu söyledik. Öyle mi? Resulü elini kaldırmış, duasını cehretmiş, Ve arkasındakiler de Amin demiş. Rukudan önce yapılan kunutta Peygamber aleyhissalatu vesselamın el kaldırdığına dair bir rivayet yok. Tamam. Rukudan önce yapılan kunutta Peygamber aleyhissalatu vesselamın elini kaldırdığına dair bir rivayet yok. Ancak Hazreti Ömer'den ve Ebu Hureyre'de Rukudan önce yapmış oldukları kunutta ellerini kaldırdıklarına dair ne var? Rivayet var. Bazı alimler bunu mutlak olarak anlamışlar. Demişler ki ister rükudan önce ister rükudan sonra sahabenin ile sabit olduğu için eller kaldırılabilir. Bazı alimler demişler ki Hz. Ömer'in ve Ebu Hureyre'nin yapmış olduğu Ramazan'daki kunuttur. Ramazan'daki kunutta açıktan yapıldığı için kunut. Cemaat de arkadan buna destek verdiği için ondan dolayı ellerini kaldırmışlardır. Yoksa kendi nefislerinde yapmış oldukları yani, tek başlarına yapmış oldukları kunutta ellerini kaldırmazlar. Bunları niye zikrediyorum? Ta ki aradaki hani insanların görüşlerinin e, yani neye dayanarak bazı görüşler öne sürmüşler, bunları anlayalım diye. Ama bu tip meselelerde daha önce de söylemiştik, asıl olan nedir? İlla zorlama yollarla tercih yapmaya gitmektense asıl olan işi genişliği üzerine bırakmaktır. Çünkü Allah'ın ve Rasulünün geniş bıraktığı yerde daraltmanın neyi yoktur? daraltmanın anlamı yoktur. Tamam buraya Burası anlaşıldı. Üçüncü konut, sabah namazında yapılan konut. Haseten sabah namazında yapılan konut. Biliyorsunuz şafi mezhebinde sabah namazından sonra <gülüyor> sabah namazı bittikten sonra ikinci rekatta şafiler rükudan kalktıktan sonra ellerini kaldırırlar İmam sesli bir şekilde konut yapar. <gülüyor> tamam mı? Bütün sabah namazlarında bunu yaparlar. Yani bir bela olsun, olmasın, bir maslahat olsun, olmasın önemli değil. Onlara göre sabah namazında kunut yapmak namazın müekket sünnetlerindendir. Şafilere göre sabah namazlarında kunut yapmak müekket sünnetlerdendir. Cumhur ulemaya gelince cumhur ulema iki gruba ayrılmış. Bir grup bunu bidat kabul etmiş. Böyle bir şey yoktur demiş zaten. Hanefiler gibi. Bir grup da demiş ki biz yapmayız. Ama yapanlara da bir şey demeyiz demişler. Tamam? Bir grup kesinlikle bu bidattır dinde böyle bir şey yoktur demiş. Bir grupta da biz yapmayız ama yapanlara da bir şey demeyiz demişler. Nereden çıkmış bu? İmam Darakut'nun Beyhakî'nin İmam Ahmed'in Enes'ten rivayet etmiş olduğu şu hadisten çıkmış. Peygamberimiz Müşriklerden bazı kabilelere bir ay boyunca beddua etti, sonra kunutu terk etti ama sabah namazına gelince, ölünceye kadar onu terk etmedi. Tamam, hadisin orijinali bu. Peygamberimiz, Müşrik kabilelerden bazılarına bir ay boyunca beddua etti, sonra kunutu terk etti. Ama sabaha gelince fe amma's subhu hatta faraka'd dunya. Sabaha gelince Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ölünceye kadar hayatı terk edinceye kadar orada kunut yapmaya devam etti. Şafiilere göre bu kunut şudur. İmam ruku'dan sonra ellerini kaldırır dediğimiz gibi veya fert müferit kılıyorsa ellerini kaldırır. Kunut duası diyebildiğimiz duayı yapar ve şey yapar namazını kılar. ve bu namazın müekez sünnetlerindendir, terk de edilmez. Lakin bu hadis, yani bu zikretmiş olduğumuz hadis, bu hadis hadisin medarı, yani üzerine dönmüş olduğu adam, İsa İbn-i Mehan diye bir adam. Ve bu adam da çoğu hadisinin yanında, hadislerine güvenilmemesi gereken, zayıf olan bir ravi. Tamam Bu bir. İki, Bazı âlimler bu hadis münker bir hadistir demişler. Münker hadis neydi? Münker hadis, zayıf olan birinin kendinden daha sika olan birine muhalefet etmesiydi. Öyle demiş. Şahıs hadis, sikanın sikaya muhalefetiydi. Öyle mi? Münker hadis, zayıf olan ravinin ne râvinin kendinden daha sika olan birine muhalefet etmesiydi. Demişler ki bu adam zayıf, bu adam zayıf yani İsa i̇bn zayıf olan bir adam. Biz bu konuda sayıf olan bir hadis var elimizde, o da ney? Ebu Malik'il eşya'i babasına soruyor, diyor ey babacım, bu da sünnelerde geçiyor, ey babacım sen Resulullah'ın, Ebu Bekir'in ve Ömer'in arkasında namaz kıldın, yıllarca namaz kıldın, sen bunların hiçbirinin sabah namazında kunut yaptığına şahit oldun mu? Dedi ki, ey buneyya muhdes. Dedi ki, ey oğlum bu muhdestir, bidattir. Yani böyle bir şey yoktur. Bu sonradan çıka çıktı. Hani ben ne Resulullah'ın, ne Ebu Bekir, ne Ömer'in hiçbir şekilde kunut yaptıklarını sabah namazında görmedim. Şimdi ne olmuş oldu? İsa İbn-i yani Peygamberimizin ölünceye kadar namaz kıldığını söyleyen ravi, bazı alimlere göre, kendinden çok daha sika olan, Bu raviye yani Peygamberimizin sabah namazında kunut yapmadığına dair söylenen söze muhalefet etmiş oldu. E ne oldu doğal olarak? Zayıf, sikaya muhalefet etti. Öyle mi? Bu hadisin ismi ne oldu? Münker. Münker hadisler neyin kısımlarından? Zayıf hadisin yani hem de reddedilen zayıf hadisin kısımlarından. Tamam. Mesela İbn-i Kayyim diyor ki velev bu hadisi sayg kabul etsek. Yani peygamber, şafilere cevaben söylüyor, yani peygamberimizin sabah namazında sürekli kunut yaptığını kabul etmiş olsak diyor. Burada zikredilen kunut illaki sizin anladığınız kunut manasına gelmesine gerek yok. Kunutun birçok manası var. Uzun kıyam yaptı da diyebilir. Mesela Resulullah soruyorlar, en faziletli namaz hangisidir? Tulul kunut diyor. Uzun kunuttur. Kastı ne? Tulul kıyam. Çünkü kunutun bir manasında nedir? Kıyamdır. Öyle değil mi? hadi velev diyor böyle desek belki de yani Resulullah uzun uzun kıyam yaptı mesela daha sonra niye illaki bu manaya hamlettiniz? hadisi sahih kabul etseniz bile tabi bu bir cevap var. sadece cevapları zikrediyoruz yoksa şafilerin de bunlara vermiş olduğu şey var, cevap var o zaman diyorlar sen de diğer rivayetlerde gelen bütün kunutları şeye hamlet diğer kunutlara hamlet yani sen niye bütün kunut lafızlarını normal hamle hamletiyorsun? mesela şey diyor ya Peygamber bana vitrinin kunutunda okuyacağım duayı öğreti Hasan. Burada geçen şimdi açıklayacağız. Sen de onu mesela buna hamlet demişler. Yani cevap vermişler. Hafız ibni Hacer ise şöyle bir açıklama yapmış, şöyle bir yorum yapmış. Demiş ki bu hadisi sayg kabul ettik diyelim. Yani Peygamberimizin ölünceye kadar sabah namazında kunut yaptığına dair. Enes diyor hadisin bütününü ele aldığımızda bambaşka bir mana anlaşılır bundan diyor. Nedir o da? Şudur. Enes dedi ki Peygamberimiz müşriklerin kabilelerinden bir kabileye bir ay boyunca beddua etti ثم تركه sonra terk etti ثم تركه dediğinde karşıda onu dinleyenler şöyle bir yanlış anlamaya kapılmış olabilirler yani Resulullah ondan sonra ömür boyunca kunutun cinsini terk etti tamam sonra terk etti diyor ya yani kunut artık nesk oldu veya artık kunut yoktur diye anlamış olabilirler. Böyle bir anlamaya kapıldıklarından dolayı da diyor, hemen düzeltti. Ama sabah, yani o nazirelerde yapmış olduğu sabah konutu var ya, Peygamber vesselam onu devam ettirdi yani. Ölünceye kadar onu terk etmedi. Yani sakın yanlış anlamayına ha. Sadece bu kavme beddua etmeyi terk etti. Yoksa sabah namazlarında yapmış olduğu konuta Peygamber ölünceye kadar devam etti. Yani burada o şafilerin anlamış olduğu konut değil, Hani peygamberimizin nazirelerde bir kavme dua etmek istediğinde veya bir kavme dua etmek istediğinde yapmış olduğu konum. Tabi bunların hepsi birer ne? Bunların hepsi birer yorum. Yani yapılmış olan birer yorum. Onun için cumhur ulema bunu kabul etmemişler. Ama şafiler, yani bu İmam Ahmed'in, Dara Kutni'nin, Beyhakî'nin rivayet etmiş olduğu peygamberimizin ömrü boyunca sabah namazında kunut yaptığına dair rivayeti sahih kabul ettiklerinden dolayı kendi yanlarında sahih olduğu için Burada ne olarak? Ömür boyu yaptığına göre bu müecket bir sünnettir demişler. Ve bunu olarak olan bir sünnet olarak kabul etmişler. Eftal olan ne? Eftal olan, zayıf olan bir rivayetle ibadetin sabit olmayacağı ve bunu terk edip sünnete sabit olan vitirlere yönelmek, şey, konutlara yönelmek. Tamam Burası da anlaşıldı, anlaşıldı. Dördüncü konut bizim konumuz. Yani asıl kendi konumuza geldik, döndük. Vitir namazında yapılan konut vitir namazında yapılan konut. Şimdi Hasan diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın torunu "Allameni Rasulullah kelimat en اقولهن في قنوت الوتره. Peygamberimiz bana vitrin konutunda okuyacağım kelimeler öğretti. Nedir onlar? Allahum mehdini fimen hedeyt ve afini fimen afeyt ve tevlenni fimen tevleyt ve وقيني شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليتا ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعليت. tamam Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bana bu kelimeleri öğretti. Niye? Ben bunları vitrin kunutunda yapayım diye. O zaman biz buradan hemen ne anlıyoruz? Resulullah döneminde meşru olan bir kunutla yapılan bir vitir var. Şey vitirde yapılan bir kunut var. Ve Resulullah sahabesine burada en güzel olan duayı öğretiyor. Öyle mi? Nasıl ki namazın akabinde, tahiyyatın akabinde dua edebiliyoruz ve Resulullah bunun içinde sahabelerine dua öğretmiş. Mesela Ebu Bekir öğrettiği gibi değil mi? Allahümme inni zalemtu nefsî zulmen kesirâ velâ yegfiru الذunûbe illâ ent ilâ ahirehî veya muazâ öğrettiği gibi Mesela Allahümme inni alâ zikrike ve şükrike ve husne ibadetike vesaire Aynı Hasan'a da ne yapıyor Peygamberimiz? Bir dua öğretiyor. Diyor ki Hasan bu kelimeleri al ezberle ta ki vitrin kunutunda yapabilesin diye. Ubey ibn Ka'b ise şöyle diyor. "Kani ta Rasulullah fi'l vitri qabl er ruku." Peygamberimiz vitirde rükudan önce kunut yaptı. Peygamberimiz vitirde kunuttan önce şey peygamberimiz vitirde rükudan önce kunut yaptı. Tamam? O zaman biz burada neyi anlıyoruz? Buradan anlıyoruz ki meşru olan şey insanın vitrin namazının son rekatında kunut yapabileceğidir. Ha bunun yeri neresidir? Rivayetlerdeki ihtilaftan dolayı bazı alimler rükûdan önce demişler, bazı alimler rükûdan sonra demişler ama en sağlam olan vitrin kunutunun eğer cemaatle yapılmayacaksa, mesela Ramazan'da diyelim cemaatle yapılacaksa Hazreti Ömer gibi işte Ee, diğer sahabeler gibi rukudan sonra yapılabilir ama normal münferit olarak yapılan e, rukularda el kaldırmadan sessiz bir şekilde ve rukudan önce insanın ne yapmasıdır? Konut yapmasıdır. Tamam? İnsan eğer münferitse el kaldırmadan rukudan önce ve sessiz bir şekilde konut yapmasıdır. Bu duayı isterse bu duayı yapar. İsterse dilediği bir duayla ne yapar? Allah Allah'a dua edebilir. Ama eğer topluysa, insanlar toplanmışsa ve dua yapılacaksa insanların da amin demesi, o bereketi elde edebilmek için çok abartıya gidip e, dua yapıyorum diye şarkı söyleyecek seviyeye getirmemek kaydıyla ne yapmak? E, toplu bir şekilde rükudan sonra elleri kaldırarak konut yapılabilir. Tamam? Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Bu konuyu geçeceğiz. Yok, Tamam. Sor. Yani Ayim Rasulü'nda bir tane ayet var. Tamam. Biri kesin o ayetin tepsilinde. E, Leyse leke minel emri şey'un ev yetube aleyhim ev yu'azhibahum fe zalimun. Değil mi? Yani bu ayetin kunutu nesk ettiğini söylüyor. Değil mi? Şimdi Uhud savaşı olduktan sonra Uhud savaşı olduktan sonra Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Uhu Savaşı'nda işte dişi kırıldı biliyorsunuz mihferi alnına battı vesaire. Ve Peygamberimiz sürekli şunu söylüyordu bu olay olduktan sonra keyfe yuflihu kavmun fe'lu bi nabiihim kaza ve kaza. Peygamberlerine bunu yapan bir kavim nasıl felah bulacak? Buradan neyi kastediyordu Peygamber? Yani bunların asla iflah olmayacağını, Müslüman olmayacağını kastediyordu. Tamam? Allah zevecelle de bunun üzerine şu ayeti indirdi. Leyselke minel emri şeyun. İş sende değildir. Ev yuazibuhum leyselke minel emri şeyun ev ya ev leyselke minel emri şeyun ev yuazibuhum ev yetub alayhim mu? Ve muhalibun olmaz da. Şimdi vel Allah azze ve celle peygamberimize diyor ki iş sende değildir. Allah onlara tövbesini kabul etsin veya onlara azap etsin. Bu senin bilebileceğin bir şey değildir dedi. Ve bunu söyleyince de peygamberimiz bu defa e, dedi ki Allah'ım sen benim kavmimi affet çünkü onlar bilmiyorlar. Tamam. Bazı alimler bu ayet-i kerimenin nevazillerde yapılan kunutu nesk söylemişler. Yani bir kavme beddua etme, bir kavme dua etme kunutunu nesk söylemişler. Lakin bu, hatalı olan bir tespit. Neden dolayı hatalı olan bir tespit? Çünkü Peygamberimiz bu olay Uhud gününde oldu. Öyle değil mi? Ama Resulullah bir bundan 4-5 sene sonra oldu. Ve Resulullah o olayda bile kunut yaptı. Öyle mi? Yani Uhuddan çok çok sonra kunut yaptı. Hakkese Resulullah vefat ettikten sonra mesela Ebu Hureyre, Hazreti Ömer, Hazreti Enes İbni Ömer dedi ki bunlar konut yaptılar insanlara hep beraber öyle mi? Öyleyse bu nesk iddiası ne değildir? Ne e, nas yönünden ne pratik yönünden uygun olan bir iddia değildir. O zaman bu ayet neyi yasakladı peki? Bu ayet Peygamberimizin kimsenin imanına veya küfrüne karar veremeyeceğini belirtti. Yani Peygamberimiz keyfe yuflihu kavmun dediği zaman Ya nasıl bunlar hidayet bulacaklar. Bana bunu bunu yaptılar. Allah dedi ki bu senin işin değil. Yani dilediğime ben hidayet ederim. Dilediğime ben azap ederim. Öyle mi? Senin işin bu değil. Allah'ın verdiğiyle yasakladığı şey buydu. Bundan sonra da peygamberimiz duasını değiştirdi. Ne yaptı peygamberimiz? Hemen duasını çevirdi ve dedi ki Allahum mağfirli kavmi fe inhum la alemun. Ey Allah benim kavmimi affet çünkü onlar bilmeyen e bir kavimdirler diye. Peygamberimiz bu şekilde dua etmeye başladı. Tamam? Yani yoksa o ayet kelimeyle ilgili mesela yapılan işte Benim hatırladığım kadarıyla bir, mesela ayet-i kerime ile ilgili bir yorum diyorlar, ayet-i kerime kunutu nesk etti. Tamam mı? Bu zaten söyledik. Bu şey olan bir görüş değil. Doğru olan bir görüş değil. ayet-i kerime muayyen olan e, laneti nehyetti. Ayet-i kerime muayyen olan laneti nehyetti. Çünkü Peygamberimiz e, Mekkeli müşriklerin önde gelenlerini isim isim söyleyip onlara lanet e, ediyordu. Ayet-i kerime bunu nehyetti. Üç, Ayet-i kerime insanların hidayet yani hidayet bulmayacağına inanaraktan dua etmesini nehyetti. Yani sadece bunlar değil ha. Bunlar yapılan şeyler benim hatırladıklarım şu anda. Ama Allah azze ve e, peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yasaklamış olduğu kıssaya da baktığımız zaman, ileriki dönemine de baktığımız zaman eee ilk, ilk birincisi ve ikincisi değil, üçüncüsü o da kimsenin hidayet veya delaletine peygamberimizin karar veremeyecek. Tamam Tamam Bunlar hep zayıf rivayetlerde sabit olmuş. Yani mesela bu hanefi mezhebinde olan bir şey. Hanefi mezhebi bunu neye dayandırmış? Bunu bazı zayıf rivayetlere dayandırmış. Tamam mı? Yani bunlar hep zayıf rivayetlerde sabit olmuş. Bir daha el kaldırıp, bir daha el bağlamak. Ha diyelim genel hadis ehline göre bunlar zayıf rivayet. Ama hanefiler demişler, yok bunu zayıf bir rivayet olarak kabul etmişler. Ve e, bununla amel etmişler yani. Yoksa sabit olaraktan zayıf da olsa subutu var. Tamam mı? namazını ne? Işte zaman ne Geleceğim ona. Bitrin kazasına geleceğiz. Tamam? Bu iki mesele bu bizim bitir yani konut. Şu anda biz konut. Konutla ilgili mesele anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Asıl olan mesele ne bu konuda? Asıl olan mesele bu konuda ihtilafların çok olduğu ama asıl olanın genişlik eee olduğu olur. Tamam? Şimdi diyelim ki İkinci meselemize gelelim, ağabeyin sormuş olduğu soruyla başlayalım. Biz başka bir mesele anlatacaktık normalde. Vitrin kazası. Şimdi diyelim ki biz, örneğin dedi ki sünnet olan, gecenin sonunda kalkmaya tamah eden insanların vitrlerini gecenin sonuna bırakması. Niye? Çünkü o mahdur olan, meleklere hazır olmuş olduğu namazdır. Adam diyelim erteledi ki ben saatimi kuracağım, gece kalkacağım, vitri o zaman kılacağım. Kalkamadı, uykuda kaldı. Bu adam ne yapacak? Öyle mi? Biz daha önce hatırlıyorsanız demiş ki Peygamberimizin umumi bir hadisi var, sahih olan. Nedir? مَنْ an عَنْ صَلَاتٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُسَلِّيهَا اِذَا زَكَرَهَا Kim bir namazdan uyursa veya bir namazı unutursa ne yapsın? Onu hatırladığı anda kılsın. Vitir de bir namaz olaraktan bu hadisin içerisine zaten dahildir. Öyle mi? Vitir de bir namaz olaraktan bu hadisin içerisine dahildir. Bununla beraber İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz Vitri de söylemiştir. Yani men nama anil vitri bizzat vitri söylemiştir. Evnesihu falyusalliha iza asbaha veya zekera. Kim vitri unutursa veya uza da uyursa sabahladığında veya uza da hatırladığında onu kılsın demiş Peygamber Efendimiz Yani zaten hem konunun özel bir delili var hem de konunun genel bir delili var. Lakin vitrin kazasını nasıl kılacağız? Hazreti Ayşe diyor ki, İmam Müslim rivayet ediyor, Peygamberimiz bir namazdan, geceleyin kılacağı bir namazdan uyuduğu zaman veya hastalandığı zaman sabah onu 12 iki rekat olarak kılardı. Tamam? Peygamberimiz kılması gereken bir namazdan, gece kılması gereken gece namazından uyuduğu zaman veya hastalandığı zaman sabah onu ne kadar kılardı? 12 rekat olarak kılırdı. Güzel. Peygamberimiz geceleri kaç rekat kılıyordu genelde? Genel sünneti 11. Sabah kılınca ne yapıyor? 12 kılıyor. Demek ki sen normalde gece 3 kılacaktınsa sabah kalktığında kaç kılacaksın? 4. Şef yapacaksın. Niye? Çünkü vitir geceye kas olan bir şey. Tamam mı? Yedi kılıyorsan 8 kılacaksın, dokuz kılıyorsan on kılacaksın, 11 kılıyorsan 12 kılacaksın, bir kılıyorsan iki kılacaksın. Anlaşıldı? Vitrin kazasını ne yapacağız? Vitrin kazasını bu şekilde yapacağız. Ama kim kastî bir şekilde vitri kılmazsa o vitrin kazası yoktur. Tamam? Kim kastî bir şekilde vitri kılarsa, bırakırsa, şimdi kılmayayım da sabah kılayım derse mesela ne yoktur? Onun vitri yoktur çünkü biz ne demiştik? nafilelerin kazaya kalması veyahut da farzların kazaya kalması ancak nedir? Unutkanlık veyahut da uyuma gibi özürlerden ötürüdür. Öyle mi? Bunun dışında namazın kazası ister nafile ister farz namazın kazası söz konusu değildir. Tamam? Bu da zaten kaza değildir demiştik. Bu da nedir? Bu da ehdadır. Yani Allah azze ve celle'nin bu ümmete bir lütfudur. Anlaşıldı? İkinci meselemiz ise Gecede vitri bozma ve vitirden sonra nafile meselesi. Gecede vitri bozma ve vitirden sonra nafile meselesi. Şimdi mesela diyelim ki örnek veriyorum. Biz gecenin vitrimizi kıldık. Uyuduk. Gece namazına kalktık. Tamam? E biz vitri kılmışız. Te bir, birinci soru. Tekrar nafile kılabilir miyiz? İki, nafile kıldığımız zaman vitri tekrar etmemiz gerekir mi? Yani yine o nafilenin en sonuna vitri koymamız gerekir mi? Hayır. Niye? Çünkü geçen dersimizde ne dedik? İmam Müslüm'ün Ayşe'den ayrıyeten aynı zamanda Ümmü Selama annemiz Peygamberimizin vitri kıldıktan sonra oturduğu yerde iki rekat nafile namaz kıldığını bize rivayet etmişler. Tamam. Peygamberimiz vitrini bitirdiği bitirdikten sonra oturduğu yerde 2 rekat ne yapmıştır? 2 rekat nafile namaz kılmıştır. Tamam mı? Bu da bize neyi gösterir? Vitirden sonra nafile kılınabileceğini gösterir. Vitirden sonra nafile kılınabileceğini gösterir. Tabii alimler bu peygamberimizin kıldığı iki rekatı farklı farklı yorumlamışlar. Yani kimisi bunun peygambere has olduğunu söylemiş. Vitirden sonra nafile olamayacağını söylemiş. Bu tabi doğru olan bir görüş değil. Çünkü biz daha önce ne dedik? Dedi ki bir fiilin Resule veya bazı sahabelere has olduğunu söyleyebilmemiz için elimizde özel bir delil olması lazım. Öyle mi? Öyle her yoksa her önüne gelen bu Resulullah'a hastır, bu sahabeye hastır, bu Yahudiye hastır, bu münafığa hastır vesaire din dediğimiz şey ortadan kalkar böyle olursa. Öyle mi? Onun için hususiyet iddiası delile muhtaçtır hususiyet iddiası delile muhtaçtır. Bu bir kaydedir. Her hususiyet iddiasında bulunan ne yapmak zorundadır? Delil getirmek zorundadır. Yoksa hususi değildir bu umumidir diyenin delil getirmesine gerek yok. Anlaşıldı? Bazı alimler peygamberimizin bunu bir sünnet olarak yaptığını söylemişler. Bazıları da peygamberimizin bunu vitirden sonradan nafile kılınabileceğinin cevazını beyan etmek için hani yanlış anlaşılmasın diye göstermişler. Tamam güzel, burası anlaşıldı. Yani vitri kıldıktan sonra nafile namaz kılabiliriz. Peki vitri kıldıktan sonra nafile namazı kıldık, tekrar vitri kılmamız gerekir mi? Hayır gerekmez. Çünkü Peygamberimizin pratik uygulamasında böyle bir şey yoktur. Bir, ayrıca sözlü olarak da Resulullah sünnellerde varit olan bir hadise لَا وِتِرَانِ فِي لَيْلَهِ Bir gecede iki tane vitir yoktur. Bir gecede iki tane vitir yoktur. Yani bir kere vitir kıldın, öyle mi? Bir kere vitir kıldın. O vitir sayh oldu mu? Kabul edildi mi? Edildi. Kabul edilen bir ibadeti bid'at tekrarını gerektirmek için özel bir nasa ihtiyaç var. Öyle mi? Kabul olmuş, şartları yerine gelmiş bir ibadet var. Biri de bu olmaz diyor, o zaman onun ne getirmesi lazım? Bunun olmadığına ve tekrar edilmesine dair şey getirmesi lazım. Ee, bir delil getirmesi lazım. Aksi halde vitrin bozulması da tekrar edilmesi de sünnete aykırıdır. Tamam. Peygamber Aleyhisselam vitiri bozmamıştır. Peygamber Aleyhisselam vitiri tekrar etmemiştir. Evet. Benim konuyla ilgili anlatacaklarım bugün bu, bu kadar. Bugünlük bu kadar. Sizin soracağınız bir şey varsa sorun. Evet. Şimdi vitir sabah namazının vakti girdikten sonra Sahabeden bazıları sa şeyi kılmışlar, vitri kılmışlar. Yani sahabeden bazılarının <gülüyor> sabah namazının vakti girdikten sonra sabah namazını kılmadan önce vitri kıldıklarına dair rivayetler var. Tamam. Lakin hadislerde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam işte اَوْتِرُوا قَبْلَ اَنْ تُسْبِحُوا Yani sabahlamadan önce vitri kılınız. E demişler, sabah namazının vakti girmeden önce vitri kılınız demiştir. Onun için Bazıları Bazı alemler kılınabilir demişler. Bazı alemler hayır bekleyecek, sabah namazını kılacak ondan sonra bitir kılacak demişler. Allah alem bu konuda eğer sabah namazını vakti henüz okunmamışsa yani insanlar namaza durmamışsa kılınabilir. Yani çünkü vakit vardır kılınabilir. Niye? Çünkü ancak ne zaman kılınamaz? Sabah namaz diyelim okundu, sabah namazı kılınacak. Çünkü اِذَا اُقِيمَتِ الْمَكْتُوبَ فَلَا صَلَاتَ اِلَّا الْمَكْتُوبَةِ وَيَا اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَا فَلَا صَلَاتَ اِلَّا E, farz namaza kamet getirildiği zaman ondan başka namaz farz namazdan başka namaz yoktur diye. insan böyle olduğu zaman kılabilir. Mesela sen biraz erken uyandın daha cemaate var 15-20 dakika kılabilirsin. Ama bazı âlimler de bu dediğim hadisten ötürü kılamaz e, demişler. Ama biz ne diyoruz zaten bu kaza değil edadır. Yani zaten problem o olmaz diyenlerin bunu kaza görmesinden kaynaklanıyor. Tamam Biz bunu kaza kabul etmediğimiz için yani biz buna edadır dediğimiz için hatırladığı anda Peygamberimiz, o anda yeter ki ona muariz başka bir nas bulunmasın. Yani mesela ne gibi? Farza kamet getirilmek gibi veya işte insanın çok sıkışık olması gibi. Mesela hani la sala yani yemek hazır olduğunda ne de çok sıkıştığında namaz yoktur diyor ya. Böyle muariz bir hadis olmadığı müddetçe insanın unuttuğu veya uyuduğu namazı hatırladığı anda kılması Resulullah tarafından meşru olunmuştur. Tamam? Evet başka? Joch, wachiru da'wana en alhamdulillahi rabbil alam.